Kim bu gelen bilen mi var Aşık olup gülen mi var Kim bu gelen bilen mi var Aşık olup gülen mi var Bu ne ca kabnaz ey yar Aşık olup Gülen mi var bu neca buna ze ey yar aşık olup gülen mi var Gülen mi var gülen mi var aşık olup gülen mi var Gülen mi var gülen mi var Aşık olup gülen mi var? Anlatırsın güldürmezsin, süründürür öldürmezsin. Anlatırsın güldürmezsin, süründürür öldürmezsin. Bana hep hep.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 Versem hep cana daha yok mu desin bana var mı versem hep cana daha yok mu desin bana yazık mı değil bu cana aşık olup gülen mi var?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 Etme canan Yapma canan Bu kadar da Ah be canan Etme Canan yapma Canan Bu kadar da Ah be canan Ne istersin Sen bu candan Aşık Olup gülen Mi var Ne istersin sen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 gülen mi var ey yar nazın senden tatlı sen nazından daha tatlı ey yar nazın senden tatlı sen nazından daha tatlı var mı bundan daha tatlı aşık olup Ölen mi var? Var mı bundan daha tatlı? Aşık olup ölen mi var? Ölen mi var? Ölen mi var? Aşık olup ölen mi var? Ölen mi var, ölen mi var? Aşık olup ölen mi var?